Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz mak istemek kalıbı. Mak istemek kalıbı, fiil kök ya da gövdelerine getirilen mak-mek eki ile yapılır. İstekler, fiilleri isimleştirerek anlatılmış olur. Örnek Kahve içmek istiyorum. Sizinle çalışmak isterim. Şimdi okuyacağımız metni, mak istemek kalıbının cümle içerisinde kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Tırtıl yavrusu Bir bitkinin dalları arasında, gözlerden uzak, küçücük bir yumurta günü gelince çatlayıvermiş. İçinden çıkan küçücük yeşil yavru kendini doğal yaşam ortamına taşımak istemiş. Bunun için hızla yeşil yapraklara doğru sürünmüş. Bu içgüdüyle kendini yaprakların yeşil rengi altında koruma altına alacak ve orada beslenip yürüyecekmiş. Kendini kovalayanlardan kaçarcasına önüne çıkan ilk yeşil yaprağın altına gizlenmek istemiş. Kimsenin onu görmediğine emin olunca rahatlayıp derin bir soluk almış. Sonra bulunduğu yaprağın en körpeh köşesine kadar sürünmüş ve onu kemirmeye başlamış. Rüzgarın Bahar çiçeklerinden toplayıp, Çevreye üfürdüğü güzel kokulardan sarhoş olmadan, Güneşin sıcaklığına kanıp, Gevşemeden yemiş de yemiş. Akşama doğru, Güneş bakırla kaplanırken, Gökyüzü kızıla boyanınca, Bizim küçük yavru, Yaprağın köşesindeki balık gözü kadar, Küçücük deliğe bakmış. Hayretle, Bütün gün kemirebildiği yaprak parçasının, ne kadar küçük olduğunu görmüş. Başka ne yapabilir ki? Kendi de küçücükmüş. Bakmış ki gece oluyor. Gece yaprak güvenli olmaz diyerek bitkinin dallarına doğru sürünmek istemiş. Ama tombul karnıyla çok hızlı gidememiş. Dalların arasında kuytu bir köşeye yerleşmek istemiş. Gecenin karanlığına sığınarak... Uykuya dalmış. Yorucu geçen yaşamın ilk günü sorunsuz bitmiş. Küçük tırtıl her gün dalların arasındaki kuytu köşeden çıkıp yapraklara doğru sürünüyor, tüm gün yaprakları kemiriyor, gökyüzü kızarınca yine kuytu köşesine dönüyormuş. Artık boyu daha büyük, boğumları daha kalınmış. Her gün hızla büyüyormuş. Tırtıl yavrusu yalnızca büyümek için bu dünyaya gelmediğini anlamış ve bu yaşam biçimi kendisine sevimli gelmemiş. Nasıl sevimli olsun ki? Her gün aynı işi yapmak, geceleri aynı yerde uyumak, Sürüp giden durağanlık sevimli değilmiş. ''Yaşamak yalnız yemek ve uyumak olmamalı. Benim başka amaçlarım da olmalı.'' demiş küçük tırtıl. Bir akşamüstü yerine gidince öndeki ayaklarını ağzına götürüp yüksek sesle diğer dallara doğru seslenmiş. ''Burada başka tırtıl var mı?'' ''Evet.'' ''Evet.'' diye sesler gelmiş diğer tırtıllardan. Bu bitkide kendi gibi başka tırtılların olduğunu öğrenmek onu sevindirmiş. Onlarla konuşmak tek düze yaşamına değişiklik getirir düşüncesiyle ''Sizler yaşamınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Arkadaş olamaz mıyız?'' diye merakla seslenmiş. Gelen cevaplardan anladığı kadarıyla gündüz yaşamlarını sürdürmek için çalışıyor, geceleri toplanıp aralarında konuşuyorlarmış. Onlara katılmak için yerinden çıkmış ve yavaş yavaş toplandıkları yere doğru sürünmüş. Diğerleri ona hoş geldin demişler. Kendinden daha kalın olanlar, boğumları üzerinde sarı benekleri olanlar, boğumları kahverengi uzun tüylerle kaplı olanlar varmış burada. Herkesin Yerleştiğini gören irice bir tırtıl, bir iki öksürüp diğerlerinin susmasını beklemiş ve sessizlik olunca söze başlamış. Hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızı açıyorum. Bugün benekli tırtılın anlatı günü. Bakalım benekli tırtıl bize neler anlatacak? Yenekli tırtıl, boynunu uzatıp dallar arasında sessizce onu dinleyen diğer tırtılları süzdükten sonra boğazını temizleyip ses tonunu ayarlayarak konuşmasına başlamış. Ben size bugün tırtıl yaşamının ana düşüncesinden söz etmek istiyorum. Her tırtıl yumurtadan çıkınca salt büyümek için yaşamaz, düşünmek ve kendini geliştirmek zorundadır. Her tırtıl duygularını denetlemek, Varsa, kötülüklerden arınmak için düşünce biçimini geliştirmelidir. Yaşamın her adımında, karşılaşılan her olaydan ders alınacak deneyler vardır. Her deneyden kazanılan beceri ve sonunda elde edilen öğreti, o tırtılın olgunlaşmasını sağlayan bir adımdır. Olgunluğu kavramak, öğretileri anlayıp uygulamak ve hepsini özümseyebilmek bir tırtılın en önemli görevidir. Var olmak istiyorsak, karşılaşacağımız sorunları aşacak düşünceler üretmeliyiz. Benekli Tırtıl, soluklanmak için anlatısına ara verince, küçük tırtıl hayretle çevresine bakınmış. Onun beklentisi, toplantının çok sıradan öykülerden oluşacağı biçimindeymiş bu tür bir anlatıyla karşılaşacağını sanmıyormuş. Tırtıl, yaşamının gerekçesinin bu kadar önemli olduğunu da bilmiyormuş. Benekli tırtıl, gücünü toplayıp konuşmaya başlamak için derin bir soluk alınca, küçük tırtıl, anlatılanları öğrenmek amacıyla dikkatini toplamış, benekli tırtılı dinlemeye başlamış. Karamsarlığı ve kötülükleri içinden atabilen tırtıllar, olgunluğun doruğuna ulaşırlar. O zaman içleri güzelliklerle, iyiliklerle dolar. Sonra bir değişim süreci yaşanır. Doğanın en güzel yaratığı olursunuz. Doğanın güzelliğini süslemek için kendi güzelliğinizi sergilersiniz. Bu olay, mutluluğun doruğuna çıkmak, kusursuz ve erdemli olmak, doğa ölçüsünde saf ve temiz olmak anlamına gelir. Bu toplantılarda amacımız, kusursuz tırtıl olmak için ...birbirimize destek olmaktır. Türkçe öğreniyorum.